Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, esas olan ne oluyor? Kadının güvenliği. Güvenlik sağlanmışsa, güvenlik konusunda bir problem yoksa sadece gider. Ama bugün Suudi Arabistan, tabi kendince haklı olan bir takım sebeplerle bunu bırakmıyor, tamam olur. Şimdi bunu Yahya sor sorarken aklıma geldi de, bir bi adam müftüriye gelmişti. Dedi ki, ben dedi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 Ben ona hani bu gene bunlara anlattım gidebilir falan da ya adam anlamadı. Ben şimdi ona hikaye çakmayım mıyım? <gülüyor> ya kardeşim sen bu kadını boşadın mı? Yok nasıl başkasından hikaye yiyoruz? Ya işte gösteriyor böyle saçmalık olur mu? <gülüyor> Bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet.